2014 numaralı konu, Ridde ehlinden birinin ashabın cesareti hakkındaki sözü, Hz. Ebu Bekir halife olduğu ve Arapların bir kısmı dinden çıktığı zaman, Hz. Ebu Bekir onlarla savaşmak üzere Medine'den çıktı, fakat Vâki mezarlığını biraz geçince Medine'nin korumasız kalacağından endişelenerek geri döndü, savaşa giden birliğin başına Allah'ın kılıcı Halit bin Velid'i kumandan tayin etti, askerlere de onun emrinde savaşmalarını emretti,